tick brain my nöroekonomi nöropolitika nörosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürvit. Merhabalar efendim. Günaydınlar efendim. Efendim, ee, son iki programda Hakan Gürvit'siz... Biraz zorlandık açıkçası. Söylemekte fayda var. Bir yalnız olarak bu saba. E, estağfurullah. E, bu programın e, hani tartışmalı ve e, yeni e, özelliği biraz daha e, gerçekten onların yapıl, yapılmasını gerektiriyor. Yani konuşmaların, tartışmaların, karşılıklı soru cevap akışının olmasını gerektiriyor. Ben son iki programda e, bir şekilde... Beyin e, bileyim ve içindeki beyin düşüncesinin düşünce tarihindeki köklerine doğru bir yolculuk yapmaya çalıştım. ve e, e, e, iyi de evet. yaptın. Ben de radyo başında dinledim seni. Teşekkür ederim. Yani 20. yüzyıla kadar getirmeyi e, düşündüm. Ve ondan sonra sen geldiğinde de e, başlangıçtaki programda e, takıldığımız bir iki kavramı e, ki bu, bunlar nöre felsefe bağlamında kavramlar biraz açarız ve karşılıklı konuşuruz diye e, düşündüm e, bir kere sen e, her şeyin başına nöro ki getirilmesinin bir, bir şekilde acaba bir indirgemeci e, anlayışın yaygınlaşması mı geliyor veya oradan esen rüzgarlar bizim işte felsefeyi, sosyolojiyi, antropolojiyi, kültürü, sanatı bir şekilde çok mu e, nöronlara indirgiyoruz tersinde bir şeyimiz olmuştu. Bir, e, hı hı. Yani bir tedirginimiz olmuştu açıkçası. Yani ikimizin de böyle bir tedirginlik duymasının çok anlamlı olduğuna inanıyorum. Çünkü eminim ki değiliz. Yani rediksiyonist bir yaklaşıma sahip değiliz. Ve mümkün olduğu kadar da bizim Açık Bey'in programında neden değil olduğumuzu da açmaya çalışacağız. Mesela e, hani, reliksiyonist yaklaşım, indirgemeci yaklaşım mı istiyorsun? Yani bir örnek vererek bunu sana gösterebilirim. E, hadi bakalım. E, i̇şte bu habide tekrarlanan Hipokrat'ın beyin hipotezi içinde ettiği sözler var ya, yani insanlar bilmelidirler ki, ...tutkular, zevkler... ...gülme, spor yapma, üzüntü... ...pişmanlıklar... ...beyinden kaynaklanır... ...ve beyindeki bazı değişimler... ...bunların bozukluklarını yaratır demişti... ...2500 yıl önce... ...ve... ...1995'te... ...Francis Crick... ...şaşırtan varsayım olarak... ...Türkçe'ye çevrilen... ...Astonish Hypothesis kitabında... ...şu ifadeleri kullandı... ...siz... Sizin mutluluklarınız ve mutsuzluklarınız, hatıralarınız ve meraklarınız, kişilik algınız, özgür iradeniz hepsi gerçekte sinir hücrelerinin ve onların ilişkilerine oldukları moleküllerin birlikte ortaya koydukları faaliyetlerden başka şeyler değildir. Eğer bana reduksiyonizm konusunda bir örnek ver diyorsan ben bunu veriyorum. Eh, eh, yani Crickman'ın iyi örneklerinden biri albette yani ar Arada 2000 yıl var yani 2500 yılına yakın bir süre var. Ve iki alıntı arasında yani Krik'in ifadesinde sinir hücreleri ve moleküller var farklı olarak. Evet işte şıklık olmuş sadece değil mi? ama e, ikisi tamamen e, farklı e, teorik kavramlar düzeyi. Tam da tam anlamıyla indirgemecilik bu. E, işte, birbirinden tümüyle... Farklı olan e, inceleme nesnelerinin dilleri birbirine karışmış durumda. Sen moleküllerle tut, arzuları e, açıklamaya çalış. E, işte herhalde başlar ve diğerlerinin epistemolojik hata diyeceği şey tam da bu. E, olsa evet. Bizim aslında geldiğimiz nokta ise, e, bu nöroekinin e, kullanılmasını tartışırken geldiğimiz nokta ise, Oldukça farklı bir nokta. Yani onu da özetlemeye çalışırsam bizim geldiğimiz noktanın ve yapmaya çalışacağımız işin iki doğrultusu var. Bir tanesi beyin tarafından bakıldığında yeni yöntemler eşliğinde elde edilen bilgilerle yeniden canlandırılacak bir tür frenoloji faaliyeti yapmak istiyoruz. Ki sen buna işte neofrenoloji demiştin. ...ve 200 yıl önce atıfta bulunarak... ...işte Frans Galin kapatası üzerinde... ...yaptığı işte tahminler ve belirlemelerle... ...her türlü insan duygu ve davranışını... ...orada görme mi? Yani bizim e, yapmaya çalıştığımızın... ...bir benzerliği var... ...Galin yapmaya çalıştıklarıyla... ...ki tabi bizim tabi çok önemli... ...avantajlarımız var... ...aradaki 200 yıl ve son yıllarda... ...kullanılan beynin kendisine bakan... ...yöntemlerin olması ile birlikte... Bir şey var. Kavramsal bir benzerlik var. E galde zaten hemen e, bir çırpıda öyle çöpe atılması kolay bir insan değil zamanının yani, En, en e, radikal düşüncelerinden biri ama hayat e, Öyle bir şekilde kullanılır ve manipüle edilir ki ondan sonra. Tabii, tabii. Yani bizim en, e, en berbat bir e, ideolojinin neredeyse şeyi olarak evet. e, temellerinden biri olarak kalıyor. Ben yine yani neo yeni frenoloji konusuna takılıyorum biraz. Onu izinle bir, bir iki dakika sonra açacağım. Buyurun. Bizim uğraşmaya çalıştığımız işin ikinci yanı ise bunu da ifade ettik. Nörobilimi bir sosyal bilim olarak algılayıp onu öne canlandırmak kafamızda. Yani bu indirgemeci anlayışın oldukça dışında bir yaklaşım. Yani e, bugüne kadar sosyal bilimler tarafından insan hakkında söylenmiş her şeyi bir kere varsayıyoruz. Ve o varsaydığımız şeylerin bir farklı metotla ne şekilde değerlendirilebileceğine bakıyoruz. Ve aynı zamanda bunu düşünce tarihinin köklerinden ve örneklerinden kopartmadan yapmaya çalışıyoruz. E, pek tabi. Hani işte ama e, bununla birlikte şu meşhur kartezyen doğaliteyi aşabilecek miyiz? E, tabii ki biraz yine e, şık kavramlarla konuşmak dışında e, 150 yıl önceden daha e, çarpıcı, daha ihtilacı bir şey bulacağımızı düşünmüyorum. Ama madem ruh ya da zihnin oturduğu yer e, e, beyindir, e, ister istemez e, insan bilimlerinin tümünü de... E, Fizik bilimleriyle, beynin mekaniğini de işte bir, bir biçimde nöro sıfatlarıyla anlamaya gayret edeceğiz tabii. Evet, e, tam da önümde duran kitabı atıfta bulundum. 450 sayfalık bir kitap var önünde. Bir nörofizyolog ve bir e, filozof tarafından yazılmış. İşin aslına bakarsan işte 3 sene önce filozofu ağırlamıştık Marmaris'te. Eee... Hakkır'dan söz ediyorsunuz. Tabii Hakkır'dan haker, evet, evet, söz evet, ediyorum. De. Benet de nörobilimciler tarafından oldukça iyi tanınan bir nörofizyonok. Ee, bu kitap tamamında nörobilimcilerin kartezyen e, anlayışı devam ettirdiğini söyleyen ve örnekle örnekleyen temel eleştiri olarak da bunu yapan bir kitap. Evet, biraz da derdi de bu değil mi? Evet. Ama, evet ama kitabın girişinde e, çok basit gibi görünen ama beni oldukça kapsayan bir cümle var ki bunların birbirine karışması filan söz konusu değildir diyor. Yani nörobilim ve felsefe farklı açılardan iş gören ve farklı işleri çözmeye çalışan işlerdir. Yani e, kavramlar dediğiniz zaman felsefe sakla geliyorsa deney ve e, gözlem dediğiniz zaman veya o rasyonel bilgi dediğiniz zaman e, nörobilim o kadar akla geliyor. Dolayısıyla bunların uğraşanları farklı alanlardır diyor. E, dolayısıyla evet. <gülüyor> felsefe günün birinde nörobilim tarafından indirgenemeyecek değil mi? İşte bu... İn... Açıkar açık olan şey. Kesinlikle. Oysa ki nörofelsefe denilen şey e, işte bütün gayreti aslında e buydu şu Churchland biraderler değil mi? Churchland e, Çifti. ha, çiftinin e, yapmayı gayret ettiği şey. Ee, bir de bu işte e, sensiz yaptım. bensiz sazın yok mi var? Tabii, kesinlikle zevki yok. Hele böyle konularda e, yani bunu her zaman zaten öteden beri yaş, yaşayan bir adamım. <gülüyor> Tabii kesinlikle. Yani, <gülüyor> bu sabah yayınlanacak. Sadyoda konuşuyoruz diye bunu sakınacak değilim. Şimdi bu yalnız başıma yaptığım didaktik yolculuk içinde bu arada e, hemen bir parantez açıp e, Açık Radyo'nun podcast e, bölümünde konuşmalarımızın arşivlendiğini de hemen duyuralım. Yani 10 Mayıs konuşmamız dahil olmak üzere şu anda 3 e, Açık Bey'in Konuşması açık radyo internet sitesindeki podcast bölümünde açık beyin programında dinlenebilir. Duyurulur efendim. Hazırsan böyle bir şey teknoloji referansı vermişken aslında hani sevgili dinleyicilerimizin ilgililerin sorularını cevaplayacağımız bir posta hesabımız olsa da fena mı olur yani abi? Ee, ne yapalım? Sen de bir bir açık beyin et gmail.com adresi belirleyelim. kapılmamış yer yani çok yani e, o, olumlu bir öneri Evet Hadi öyle yapalım bakalım o zaman e, program biter bitmez açık beyin et gmail.com isimli adrese e, almaya gayret edeceğiz evet, Eğer henüz alınmadıysa e, yok alındıysa da ne bileyim açık beyin e-t-mail evet. açıkmayın, dur bir dakika açıkmayın, 99 e-t-mail.com mesela. Hı. Neyse, daha sonra duyurulacak. Tabii tabii Peki. tabii. Yani bu son derece. E, de, böylece de bir, bir bir nevi bir şey, bir etkileşim sağlıyor. Kesinlikle kesinlikle. Ee, şimdi yalnız yaptığım o yolculuk gidelik yolculuk çok net olarak bana bir daha gösterdi ki fezbe. ...her şeyin başında geliyor. Yani... E, ...şöyle açayım... <gülüyor> e, ...sadece deneyin olmadığı ortamda... E, ...kavramlaştırma olduğu için... ...biraz daha kolay olduğu için... ...düşünsel bakımdan iman edilmesinde... ...bir insan bile yetebildiği için değil. Yani her türlü... E, ...araştırmada... ...her türlü incilemede... ...en ufak deneyde bile bir konsept kavram olması gerektiğinden kaynaklanıyor bu. Dolayısıyla ben bilimi bilimin ben tabii ki içindeki nöre bilimi kavramlar dışında asla düşünmüyorum. <gülüyor> Ve bunu söylememe rağmen nöroloji bilimi nöre bilim modernizmin çok net etkisiyle bu kavramlardan kendini oldukça Uzak tutarak veya kendi e, deneylerinin oluşturduğu kavramların içine sıkışarak bir şekilde bugünden ne kadar geldi. Ve bu, bundan dolayı nörebilimle uğraşan insanların e, içinde e, oldukça az sayıda insan görüyoruz kavramlarla. ...hadi felsefe diyelim... ...felsefeyle ilgilenenler... Ee, ...bana göre az... ...ne düşünüyorsun bu konuda? Ee, yine başına bunun bir... ...nöro mu koymaya çalışalım da... ...beynin çalışma biçimlerine bakalım. E, i̇ster istemez... ...şey değil mi? Böyle bir... Um, ...gözlemden ya da verilerden bir... E, ...çıkarsama yapmak... E, bu Ampirizm biraz sağ hemisferim işi. Dış dünyayla arayüzümüz, dış dünyadaki bir takım rastgelelikleri ya da düzenlilikleri toplayıp bunlardan bir sonuç çıkarmak işi. Ampirist bilim yapmak. Felsefe ve teori dolayımıyla düşünmek de biraz da sol beyin işi olsa gerek. Yani işte bir, bir ee, um, bir paradigma doğrultusunda işte, e, dış dünyaya bakıyor olmak ee, ister istemez nöro olan her şey belki de ne bileyim geçen yüzyılın ortalarından biri beri epey Anglo-Sakson ee, Anglo-Sakson bilimi de epeyce e, Anprist e, fenomenalist bir bir bilim yapma biçim kimidir belki bu e, epey şimdiki e, e, e, egemen olan baskın olan e, bakış tarzımızı belirliyor diye e, düşünebiliriz bunun için şey olan belki de e, Kıta Avrupası işte ne bileyim böyle bir Franco-Cermen bir geçen yüzyılın 20. yüzyılın başının egemenliği olsaydı daha farklı olacak olan bir tarz yerine. Şimdi epeyce deneyici, epeyce saf istatistikçi bir şey var. Bilim yapmam için bu. Evet ee, bunu söyledim ama. Şeyleri hatırlayalım. Ben belki hmm. pardon sözünü kestim ama belki hmm. onlara da arada girmek mümkün olur. Neredeyse tek vaka analizleri ki hani 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın önemli bir bölümü bize çok şey öğreten o mükemmel vakaları titizlikle analiz etme biçimi epeyce Fransızların, Almanların hatta Rusların işidir. Evet. Hani yani... Şimdi İngilizleri, Amerikalıları bundan tümden e, bir kenara e, itmeyim, tasfiye etmeyim ama epeyce öyledir değil mi? İşte, e, ve e, bu değişimle birlikte ellilerden itibaren artık tek vaka titiz incelemeleri yerine işte büyük <gülüyor> serilerin bir takım istatistiklerle birbirleriyle karşılaştırmasına e, bırakır. Evet. Ne yapalım bu arada bir ara verelim mi? Ha, tabii iyi olur. Ee, peki bir ara verelim sen benim çok beğendiğim çok sevdiğim bir e, Türkiye'de sanatçıyı bulmuşsun üstelik de bu yeni albümünden hiç haberdar değildim bu e, Aynur'un Revend e, isimli albümü 2009-2010 Allah Allah e, bir e, konserinde de e, fena de sevmiş bayılmıştım neyi seçmişin Gezale, Ceylan falan anlamına geliyor. Yani Gazal, Türkçe e, de aynı herhalde. Bu artık e, bir e, dersim türküsü ve bir aşk hikayesi anlatıyor. Tabi. Bir e, Hasana ile e, Gezalen, e, işte, diyelim Ceylan'ın aşkını anlatıyor. E, Peki, önce bir şarkıyı dinleyelim de belki içerikten de söz ederiz daha sonra. Tabii. Teybo, teybo, teybo, azalem, tüm efnihetem arağın gerevbe. gazal bana aşireğe natakuye ya gazal gazal hasan habar gazal bana aşireğe natak Sen habar kero berawar ege gariye Ertey bo, tey bo, 1979 yılından beri çok çok bana dokunan e, ses ve e, türkü e, biçimi çünkü o, o yılda genç bir askeri doktor olarak e, Güneydoğu'ya. Ben de 79'da aynı öyle dedim diyecektim yok, ki, ama kızcağız o saatlerde falan doğdu. Tabii Tabi tabi ama ben ben de uzun yıllardan beri hmm. e, o esintiyi uyandıran güne. E, yine öner gibi oldum. Yani. Şey, Aynır özellikle dersim türkülerinde <gülüyor> e, mağazım. Peki. E, şey bu arada e, sevgili destekçimiz Serap Hanım'a da e, teşekkürleri e, ihmal ettik en başta. Arada. Düşürelim. Evet tabii. Bu yapmaya çalıştığımız işin e, bir çeşit filanoloji faaliyeti olduğunu Söylerken bir çekince mi olduğunu söylemiştim. Bu tabii seninle ilk konuştuğumuz anda olmuş bir şey değil. Daha sonra düşünürken. Şöyle e, Gal planolojiyi izah ederken ve belli bir süre sonra da e, böyle prenslere e, prenseslere e, aristokrat müşterilerine satarken beyinde çok kavramsal özelliği ve anlamı olan insan davranışlarını lokalize ettiğini söylüyordu. Kapatası aracılığıyla. Yani e, bir anne sevgisini e, diğer sevgilerden ayırdığını söylüyordu. Bir arkadaş sevgisinin bir merkezi olduğunu söylüyordu. Nefretin merkezi olduğunu söylüyordu. E, ve o tabii ki engel olamadı o muhteşem teorinin bu e, çökmesine çünkü arkasından bunu araştıracak bir şey gelmedi. Şimdi son, son günlerde yapılan bunlara nörobillim araştırmalarında özellikle aşkın nörobiyolojisi e, gibi laflarla e, gündeme gelen araştırmalarda bir e, aşık olduğun kişinin e, kişiye duyduğun duygularla örneğin bir annene duyduğun duygular arasında beynin farklı gözettiği ve farklı yanıtlar verdiği de söylendi. Bu anlamda çok yeni... yeni yani örtüşen yerler olmakla birlikte değil mi? Bunu, şey. Beni tedirgin eden e, aslında filozofları e, felsefecileri tedirgin eden konu beni de tedirgin ediyor. Yani e, bunların teker teker e, kavramsal anlamda beyinde yerlerinin olduğunu kabul edersek hem e, artık türlü çeşitli insan davranışlarını yerleştirecek merkez de bulamayız hem de bir çeşit insanları bugünlere sürükleyen yani iyisiyle kötüsüyle bir öykün e, haritasını filan çıkartmış oluruz ki bu bana yine indirgemeciliğe bağlanıyor gibi geliyor e, ama son araştırmalara baktığımızda bunun ancak beyinde kategorik olarak var olduğunu görüyoruz. Yani beyin bir şeye yönelik duyguyu üretirken birtakım bir yerleri vasıtasıyla bunu üretiyor ve bağlantıları vasıtasıyla üretiyor ama bunun isimleri sosyokültürel. Ha, ee, iyi, hiç kuşkusuz. Ee... aşkın örem kavramına da yani o kavramlara burada. Peki, biraz diğer programda devam etmek üzere bir şey yapalım. Bir hızlı bir özet yapalım. Tamam heyecanlı bir yere geldi. Doğru, çok haklısın. Elbette öyle olmalı. İşte bu biraz şey, primatlar içinde insanın yeriyle de ilintili değil mi? İşte en çaresiz, en... Bağımlı bir şekilde doğan primat yavrusu, insan yavrusu ve esas olarak şeyle, çevreyle etkileşimi içinde şekilleniyor. Dolayısıyla da bu hem tek tek bireylerin emsalsizliğini belirliyor hem de o kategorilerin içinin kendi özel deneyimleriyle ve özerk deneyimleriyle dolmasına neden oluyor muhtemelen. Evet. Peki, yavaş, yavaş yavaş bitirelim mi bir, bir özet yapıver Oğuz Avcı. Tabii tabii, tabi, yavaş yavaş bitirebiliriz. Yalnız dedi, dediğim gibi, e, meseleyi tamamen biyolojik perspektifle ele almak, ki o asla ihmal edilir bir perspektif değil, ve oradan e, canlıları, türleri ve insanı izah etmeye çalışmak, her zaman ciddi sıkışma noktaları e, yaşıyor ve getiriyor. Yani... İşte dilin ortaya çıkması, sosyal davranışın ortaya çıkması, e, onun temsillerini insana doğru gelirken görüyoruz. Ama insandaki muhteşem, insandaki muhteşem e, baş kaldırı, açılım sadece biyolojik perspektifle izah edilir türden bir şey değil. Değil. Evet. Gelecek hafta devam eder. Evet. Efendim hoş Hoşçakalınız Hoş efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın, efendim. tick in my brain Hazırlayan ve sunanlar Oğuz da ve Hakan Gürbit.